Riyaz-ı Billahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 180. babı olan Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti Ebu Umame radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim Kur'an'ı manasını anlayıp üzerinde tefekkür ederek Ondan öğüt ve ibret alarak çokça okuyun Çünkü Kur'an mahşer günü kendisini okuyanların bağışlanması için Allah'ın huzuruna şefaatçi olarak gelecektir Nevas bin Sem'an radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim Kur'an dünyadayken hayatlarını ona göre düzenlemiş olan Kur'an ehli kimseler Mahşer günü Allah'ın huzuruna getirilirler En önde Kur'an'ın metin olarak en uzun olan Ve en çok hüküm içeren Bakara ve Ali İmran sureleri vardır Her ikisi de kendi arkadaşları Onları okuyan ve hayatlarını ondaki hükümlere göre düzenleyen kimseler için şahitlik eder. Onları müdafaa etmek de adeta birbirleriyle yarışırlar. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı hem tilaveti hem içerdiği mana ve hükümlerle birlikte öğrenen ve öğreteninizdir. Ayşe radıyallahu anhâden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kur'an'ı güzel bir şekilde okuyan ve ondaki öğüt ve uyarılarla çevresini aydınlatan kimse ilahi mesajı insanlığa sunan şerefli ve itaatkar elçilerle yani peygamberlerle aynı makamdadır. Kur'anı kekeleyerek zorluk okuyan kimseye gelince, her ne kadar öncekilerin makamına ulaşmasa da bir okuyuşunun diğeri de harcadığı çabanın karşılığı olmak üzere ona iki kat sevap vardır. Ebu Musa el-Aşari Radiyallahu Anh'tan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Hem kokusu hoş hem tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin ise hurma gibidir. Kokusu yoktur fakat tadı güzeldir. Ona düşen en önemli görev ilk fırsatta Kur'an okumayı öğrenmek olmalıdır. Kur'an okuyan münafık da reyhan çiçeği gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafaa gelince o da Ebu Cehil karpuzu gibidir. Ne kokusu vardır ne de tadı. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah bu kitap ile bazı toplumları yüceltir bazılarını da alçaltır. Kur'an okuyan, ona değer veren ve hayatlarını ona göre düzenleyen kimseleri dünyada da ahirette de kurtuluşu iletir. Bunun aksine davrananları ise doğru yoldan uzaklaştırır, her iki cihanda zillet ve perişanlığa mahkum eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ancak şu iki kişi gıpta edilmeye değer biri Allah'ın kendisine bahşettiği Kur'an ilmiyle gece gündüz meşgul olan, onu okuyup anlamaya çalışan, manası üzerine düşünen, başkalarına tebliğ eden ve onun hükümlerini hayata egemen kılmak için gayret gösteren kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı mülkü gece gündüz onun yolunda hizmet faaliyetlerine ve yoksullara harcayan kimse. Bera bin Azib radiyallahu anhuma anlatıyor Sahabilerden biri Usaid bin Hudayr Geceliğin hurma bahçesinde Kehf suresini okuyordu Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı Birden bulut gibi parlak bir şey onu örtüp bürümeye Ve gittikçe yanına yaklaşmaya başladı At buluttan ürküp kişnemeye başladı bunun üzerine Hüseyin Kur'an okumayı bıraktı. Sabah olunca da Peygamber aleyhisselama gelerek olup biteni anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz o bulut kalplere huzur ve güven duygusu veren Sekine adındaki rahmet meleğidir. Senin okuduğun Kur'an'ı dinlemek için inmiştir buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Kur'an'ı anlama, öğüt ve uyarılarından istifade etme ve ona göre hayatını düzenleme amacıyla Allah'ın kitabından bir tek harf okursa okuduğu her harf karşılığında ona bir iyilik vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Bakınız ben, Elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harf, lem bir harf, mim de bir harftir. Yani Kur'an okumanın sevabı okunan kelime veya hece sayısına göre değil, harf sayısına göre verilecektir. Abdullah bin Abbas radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kalbinde ve zihninde Kur'an'dan bir miktar dahi bulunmayan kimse, her an çökme tehlikesiyle yüz yüze olan harap ev gibi, kalben ve ruhen çürümeye yüz tutmuş birçok hayır ve bereketlerden mahrum kalmış bir haldedir. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü Kur'an ehline yani Kur'an'ı çok çok uyan hükümlerini anlamaya çalışan O'nun öğütlerine kulak veren ve hayatlarını O'na göre düzenleyen kimselere şöyle denilecektir. Ey Kur'an sevdalısı! Rabbinin kitabını oku ve okudukça yüksel, dünyada okuduğun gibi ağır ağır üzerinde dura dura oku, dünyada Kur'an'a ne kadar ilgi ve alaka gösterdiysen, burada da o kadar okuyacaksın, okudukça cennetteki makamın yükselecek, ve okuyacağın en son ayet ulaşacağın en yüce mertebe olacaktır. 181. Bab Kur'an'la ilgiyi sürekli canlı tutmak, onu unutulmaya terk etmekten sakınmak. Ebu Musa radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ezberinizdeki ayetleri sık sık okuyup tekrar ederek Kur'an'la ilginizi sürekli canlı tutmaya özen gösterin. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hatırdan çıkması bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha çabuktur. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kur'an'dan ezberi olan kişi bağlı bir devenin sahibine benzer, onu sürekli gözetirse elinde tutar, kendi haline bırakırsa kaçıp gider. 182. bab sesi Kur'an'la süslemek. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselam şöyle buyururken işittim. Allah güzel sesli bir peygamberin gönderdiği kitabı yüksek sesle ve hüzünlü bir makamla okuyuşunu dinlemekten hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır. Kur'an'ı çok güzel okuyan sahabilerden biri olan Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ona şöyle buyurmuştur. Gerçekten sana Davut'a verilen güzel seslerden bir name verilmiştir. Peygamber aleyhisselam Ebu Musa'ya dün gece senin o harika o dokunaklı Kur'an okuyuşunu dinlerken o kadar etkilendim ki beni bir görseydin dedi. Rab bin Azib radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam yatsı namazına Tin Suresi'ni okurken dinlemiştim. Öylesine içli öylesine tatlı okuyordu ki ben onun sesinden daha güzel bir ses duymadım. Ebu Lubabe Beşir bin Abdülmunzir radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kur'an'la teğanni etmeyen yani aklını ve gönlünü Kur'an ile zenginleştirmeyen, Kur'an'la yetinmeyip kendisine ondan başka rehber arayan ve Kur'an'ı güzel sesle ve tatlı bir ahenkle okumaya özen göstermeyen bizden değildir. Yani o kimse benim ve ümmetimin üzerinde bulunduğu yolu izleyen bilinçli ve faziletli müminlerden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bana bir gün bana Kur'an oku dedi. Ben ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken ben onu sana nasıl okuyabilirim dedim. Peygamber aleyhisselam ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi severim buyurdu. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Peki mahşer günü her ümmetten bir peygamberi kendi ümmetine karşı şahit getirip de seni de bu ümmete şahit tuttuğumuz zaman onların hali nice olur ayetine gelince Tamam bu kadar yeter buyurdu Kendisine dönüp baktım ki ne göreyim gözlerinden yaşlar akıyor 183. Bab belirli bazı sure ve ayetler okumaya teşvik Ebu Said Rafi bin Mualla radiyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhisselam bir gün elimi tutarak şu mescitten çıkmadan önce fazilet ve makam itibariyle Kur'an'daki en büyük surenin hangisi olduğunu sana öğreteyim mi dedi. Sonra araya bazı konuşmalar girdi. Nihayet biz mescitten çıkmak üzereyken ey Allah'ın Resulü hani bana Kur'an'daki en büyük surenin hangisi olduğunu öğretecektiniz dedim. Bunun üzerine Kur'an'daki en büyük sure tekrarlanan 7 ayetten oluşan ve bana verilen Yüce Kur'an olarak nitelendirilen Fatiha suresidir buyurdu. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hicr suresinin 87. ayetinde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz sana tekrarlanan 7'yi Yüce Kur'an'ı bahşettik. Yani ey Muhammed biz sana namazın her rekatında okunarak tekrarlanan ve Kur'an'ın anahtarı özü esası olan 7 ayette Fatiha'yı indirdik. Ebu Said el-Huderi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam İhlas suresi hakkında şöyle buyurmuştur. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki dinin temeli olan tevhid yani Allah'ın birliği inancını en mükemmel şekilde ve gayet vecit bir uslupla Dile getiren bu sure hem muhtevası hem de onu okuyan kişiye kazandıracağı sevap bakımından Kur'an'ın üçte birine denktir. Bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam bir gün arkadaşlarına İçinizde bir gecede Kur'an'ın üçte bir okuyabilecek kimse yok mu? Dedi. Sahabiler bunu yapmanın çok zor olduğunu düşünerek Buna hangimizin gücü yeter ki ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Onu okuyan Kur'an'ın üçte 1'ini okumuş gibi sevap kazanır buyurdu. Yine Ebu Said el-Hudri radiyallahu an anlatıyor. Sahabilerden biri bir kişinin her namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu duymuş. Ve sabah olunca Resulullah Aleyhisselam'a gelip durumu anlatmıştı. Bunu anlatırken İhlas Suresinin sevabını azımsal gibi bir hali vardı. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam, Canımı elinde tutsan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam İhlas Suresi hakkında Gerçekten bu sure ihtiva ettiği ilim ve mana derinliği bakımından Kur'an'ın 3'te 1'ine denktir buyurmuştur. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre sahabilerden biri ben bu İhlas suresini çok seviyorum dedi. Peygamberimiz de ona karşı duyduğun bu sevgi seni mutlaka cennete girdirecektir buyurdu. Ukbe bin Amir radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu gece indirilen ayetlere bir baksana. Onların eşi benzeri asla görünmemiştir. Onlar felak ve nas sureleridir. Ebu Said el-Huderi radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam felak ve nas sureleri indirilmeden önce cinlerden ve göz değmesinden korunmak için bir takım dualar okuyarak Allah'a sığınırdı. Felak ve Nas sureleri nazir olduktan sonra daha önce yaptığı duaları bıraktı. Ve cinlere, büyüye, göz değmesine ve diğer bütün kötülüklere karşı yalnızca bu iki sureyi okumaya başladı. Ebû Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Kur'an'da 30 ayetlik bir sure vardır ki onu sürekli okuyan kişiye bütün günahlar bağışlanıncaya kadar Allah'a yalvararak şefaat eder. İşte o sure mülk suresidir. Ebu Mes'ud el-Bedri radiyallahu Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim geceliğin Bakara suresinin son iki ayetini okursa sabaha kadar başına gelebilecek kötülüklere karşı bu iki ayet ona yeter. Ebu Hureyre radiyallahu peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Evlerinizi namazdan ve Kur'an tilavetinden mahrum bırakarak kabirlere çevirmeyin. Sünnet namazlarının bir kısmını evinizde kılarak yuvanızı namaz kılmanın ve Kur'an okumanın hoş görülmediği kabirlere mezarlıklara benzemekten koruyun. Gününün belli saatlerinde ve mümkünse aile fetlerini de yanınıza alarak Kur'an-ı Kerim okuyun. Özellikle birçok hükmü içinde barındıran Bakara Suresi'ni çok çok okuyun. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar. Yani o sureyi okuyan, dinleyen, öğüt ve uyarılan istifade eden kimseleri şeytanın aldatması, saptırması mümkün olmaz. Bu sebeple bu sureyi okuyan kimseden ve okuduğu yerden kaçıp uzaklaşır. Ebu'l-Munzir künyesiyle de tanınan Übey bin Kabr radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ey Ebu'l-Munzir Allah'ın kitabından ezberinde bulunan ayetlerden hangisinin en üstün olduğunu biliyor musun? diye sordu. Ben Allah'u la ilahe illa huvel kayyum diye başlayan ve ilahi saltanat ve hükümranlığın gayet açık ve özet bir anlatımı olan ayet-el kürsidir dedim. Peygamber bu cevabın üzerine elini göğüsüme vurarak ilim sana mübarek olsun ey Ebu'l-Münzir dedi. Ebû Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam beni Ramazan'da toplanan ve mescidin bir köşesinde muhafaza edilen fitre ve zekat mallarını korumakla görevlendirmişti. Derken gecenin yarısında bir adam gelip yiyeceklerden avuç avuç almaya başladı. Onu hemen tuttum ve vallahi seni Resulullah Aleyhisselam'a götüreceğim dedim. Adam ben gerçekten muhtaç biriyim bakmakla yükümlü olduğum çoluk çocuğum var ve şiddetli geçim sıkıntısı çekiyorum dedi. Ben de adamın haline acıyıp onu serbest bıraktım. Sabah olunca Peygamber Aleyhisselam ey Ebu Hureyre dün gece yakaladığın kişiyi ne yaptın diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, ihtiyaç içinde bulunduğunu ve çoluk çocuğunu olduğunu söyledi. Ben de acip salı verdim dedi. Peygamber sana yalan söylemiş, yakında tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine tekrar geleceğini düşünüp onu gözetlemeye başladım. Adam geldi ve yine yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Hemen onu yakaladım ve seni Peygamber Aleyhisselam huzuruna çıkaracağım dedim. Adam ne olur beni bırak çünkü ben gerçekten muhtaç biriyim ve bakmam gereken çoluk çocuğum var. Beni bırakırsan söz veriyorum bir daha gelmem dedi. Ben de yine acıdım ve kendisini serbest bıraktım. Sabah olunca Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ey Ebu Hureyre dün gece yakalanın kişi ne yaptın diye sordu. Ey Allah'ın Resulü bana ihtiyaç içinde bulunduğunu ve çoluk çocuğu olduğunu söyledi. Ben de... Yine acıdım ve salı verdim dedim. Peygamberimiz sana yalan söylemiş tekrar gelecektir buyurdu. Ben de üçüncü defa gelmesini bekledim. Gerçekten geldi. Ve yine yiyeceklerden içeceklerden almaya başladı. Onu tekrar yakaladım ve seni bu sefer mutlaka Resulullah Aleyhisselam huzuruna çıkaracağım. Artık bir üçüncü ve son gelişindir. Her defasında bir daha gelmeyeceğine söz veriyor fakat tekrar geliyorsun dedim. Bu defa bana ne olur beni bırak eğer gitmeme izin verirsen sana Allah'ın seni faydalandıracağı bazı sözler öğretirim dedi. Ben neymiş bakalım o sözler diye sorunca yatağına girdiğinde ayet el kürsü yoku. O zaman yanında Allah tarafından görevlendirilen ve sürekli seni koruyan bir melek bulunur. Ayrıca sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz dedi. Bunun üzerine onu serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana dün gece yakaladığın kişi ne yaptı diye sordu. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın beni faydalandıracağı bir takım sözleri bana öğreteceğini söyledi. Ben de onu salıverdim dedim. Efendimiz neymiş o sözler diye sordu. Ben de adamın bana söylediklerini anlattım Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam bak hele O çok yalancı olduğu halde Bu sefer sana doğruyu söylemiş Üç gededir kiminle konuştuğunu Biliyor musun Ebu Hureyre dedi Hayır bilmiyorum dedim Peygamber Aleyhisselam o Cinler tayifesinden bir şeytandır buyurdu Ebu Derda radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyip Bunları sabah akşam okuyan ve manası üzerine tefekkür eden kişi ahir zamanda ortaya çıkacak en büyük fitne olan Deccan'ın şerinden ve hak ile batılı birbirine karıştıran düzenbazların aldatmasından korunmuş olur. Bir başka rivayette de Kehf suresinin sonundan şeklinde geçmektedir. Ancak ilk rivayet daha sahihtir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Cebrail aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'ın yanında oturmaktayken peygamber yukarıdan kapı kıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail bu dedi şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp sadece bugün açılan bir gök kapısıdır. Sonra o kapıdan bir melek indi. Cebrail bu da şimdiye kadar yeryüzüne hiç inmemiş olan yalnızca bugün inen bir melektir dedi. Melek onların yanına gelip selam verdi ve peygamberimize şunları söyledi. Müjdeler olsun sana. Daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fatiha suresi, diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Öyle ki bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana mutlaka sevap verilecektir. Evet sayıda değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve